Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da Alakır Vadisi'nde yapılmak istenen sekiz adet HES'le ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ee, özellikle bu danıştayın aldığı koruma alanında HES yapılamaz kararı bulunmasına rağmen bir şirket bu yargı kararını atlamak için bahane olarak kapasite artırma izni almış. Ve e, bunun ardından da vadiye girerek çalışmalara başlamıştı. Bunlardan biraz bahsedeceğiz bu hafta. Evet bir konuğumuz olacak Alakır Nehri kardeşliğinden Tuğba Günal e, Alakır'dan. E, kısaca bir Alakır'la ilgili e, bir bilgi verelim. Bu bahsettiğimiz alan aslında çok e, büyük bir nehri kapsamıyor. Evet. 62 kilometrelik bir nehir üzerinde 8 tane baraj ve HES projesi var. Ki bunlardan 4 tanesinin e, yapıldığını biliyoruz. Evet. Öyle bir şey, tablo canlandırır gözünüzde. Bizim önümüzde resimleri var. Alakır evet. Vadisi, HES Soykırım Haritası diye çizimlendirilmiş bir görsel hı hı. var. Bir e, yamacın e, boyunca ardı ardına sıralanmış... Kimisinin arasında 150 metre, kimisinde işte 4, 4 kilometre, kilometre, kimisinde Hı -hı. ise 8 kilometre aralıklarla peşi sıra gelen HES'lerden ve barajdan bahsediyoruz. Ve bütün bu projelerin yaratacağı yıkıma ilişkin yıllardan beri dile getirilen itirazlar var ve bir mücadele var. Çok güçlü bir evet. biçimde sergilenen sadece alakır daki yaşayanlar değil, aynı zamanda işte bu son gelişmeler etrafında da konuşuruz. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden alakıra e, ses veren e, dayanışma eylemleri de oldu. En evet. son işte Akgün'ün ifade ettiği gibi yine geçtiğimiz haftalarda yine hukuk çiğnenerek evet her zaman olduğu gibi bir e, inşaat faaliyeti tekrar başlandı. Biz Tuğba'yla Tuğba, Tuğba Günal'la Tuba hmm. merhaba, Hatta san eğer. Merhaba. Hoş geldin Tuba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş evet. bulduk, teşekkürler. Bunu e, konuşacağız. Eee Tuba biz bir giriş yaptık aslında kısaca. Hmm. E, daha detaylısını senden dinlemek isteriz. Son gelişmeyi öncelikli olarak. Önceliklendenden hmm. başlayalım sonra genelinden bahsedelim. Evet yine biraz. genelinden bahsederiz. Vaktimiz elverince. Tamam. Ee, en son gelişme zaten e, medyadan da takip edenlerin bildiği gibi e, bu e, Dereköy Ses yani reis şirketine bağlı olan Dereköy Elektrik e, ÇED değildir kararına işte dava açıldı. ÇED, onu kazandık. Hı hı. E, ÇED olumlu ÇED aldılar. ÇED olumlu aldılar. Ona da dava açtık. Onu da kazandık. Hatta e, daha önce aldığımız bir sit kararına İtafem Danıştay dedi ki burada kesinlikle HES yapılamaz. Çünkü daha önce Danıştay'ın verdiği bir SİT kararı var. Evet birinci ee, dereceden kesinlikle, SİT alanı. Evet evet. Hmm. o yüzden e, kesinlikle HES yapılamaz dendi. Ama ona rağmen e, bir kısa bir duruma yaşadı. E, 20 gün falan e, şirket çalışmadı. Evet. Ama sonra birden tekrar e, e, çalışmaya başladı e, Kepçeler. Biz de bunun işte sizinle dediğiniz gibi ne olduğunu sorduğumuzda daha önce alınmış olan 1 megawattlık bir kapasite arttırılığı gerekçesiyle şey, gerekli değildir üstünden alınan bir gerekçeyle tekrar bütüne yayılan yani aslında bütün bir HES projesi yürüyor. Ama Hı. onlar sadece 1 megawatt üstünden e, bir proje yürütüyor gibi gösteriyorlar. Evet. Ve o devam ediyor onu öğrendik ve ona da dava açtık ve evet. tekrar onu da hızlı bir şekilde mahkeme yürütmeyi durdurma verdi. Evet. Fakat yürütme durdurmanın her zamanki gibi yine uygulanmadığını gördük. İşte biz yine aramamız gereken her yeri aradık. Hatta kaymakama de, Kaymakama bu yürütme durdurma kararı da bizzat elden verildi. Hı hı. O da dedi ki işte ertesi gün e, Antalya e, Çevre e, Şehircilik İl Müdürlüğü ve ÇED Müdürlüğü ile beraber e, biz o alana gideceğiz dedi. Oraya gittiklerini öğrendik ama herhangi bir mühürleme ya da herhangi bir şey yok. Aslında dava açtığımız taraf da zaten kendileri de varlar şirkette beraber. Bakanlık da mevcut. Hmm. Ee, onlardan da bir savunma bekleniyor şu anda. Ve herhangi bir durdurma yok. Yani bunun üstüne ben Antalya ÇED e, müdürünü aradım. O dedi hmm. ki bize gelen bir tebligat yok. Oysa ki biz elden teslim ettik. Ama ellerine ulaşmadığı için kabul etmiyorlar anladığım kadarıyla. Ben de Ankara'yı aradım. Hmm. Ankara Çet müdürü, bakanlığın Çet müdürüyle görüştüm. O da dedi ki... E, bize gelen bir şey yok aynı şekilde. Oysaki kaymakam demiştik kendi yani bir bakanlığa ilettik görüş alacağız. Evet. Daha sonra ÇED müdürü Ankara'daki dedi ki e, siz bizim hukuk müşavirliğinizle arayın. Ben orayı aradım. Orayı arayınca da size de dediler ki işte size bu konuyla ilgili ya da herhangi bir bizim hukuk bilgimiz hukuk davalarımızla ilgili herhangi bir şey bilgi veremeyiz. Hmm. O, bu noktada kaldı. Oysaki evet. evde bir yürütme dövüme kararı var. E, kaymakam ve ÇED müdür ve il müdürü oraya gidiyorlar. Ama o, hala onlar orada yemek yerken bu e, yürüte durdurma kararına uyulmadan hukuksuz bir şekilde orada devam eden bir çalışma var. Evet, i̇nşaat devam Öyle. ediyor yani. Evet. Hı -hı. Devam ediyor evet. Hı -hı. E, aslında yürütmeyi durdurma kararının içeriği şu. Hı -hı. Ne yapıyorsan var olan faaliyeti durdur. Yani evet. özü bu. Ee, ve bunu evet. e, biz birkaç alandan da biliyoruz. Örneğin yani, Yırca'da da buna benzer nitelikte bir e, durum söz konusuydu. Ama Alakır'da başka bir HES'te de e, yine yürütmeyi durdurma kararı hayata geçirilmemek geçirilmediğini de biliyoruz değil mi Tuba kapakların ya. e, şey yapılması Aha. meselesi ona da bir daha e, değiniriz Aha. ama buradaki bütün bu e, şey süreçlerinde hukuki davaların ilerlediği e, süreçlerde buna çok fazla tanık oluyoruz yani işte ilgili mahkemelerin verdiği Aha. yürütmeyi durdurma kararları bir türlü hayata geçmiyor ve bu arada şirketler e, ellerinden geldiğince e, hızlandırıyorlar. yaratma bazen içinde özel bir çaba da izliyormuş gibi e, bir evet. durum söz konusu. Örneğin Yirca'da bu çok barizdi. E, yani, e, buyur sen söyle. Şöyle bir şey oluyor yani biz bir şeye dava açıyoruz. Onlar e, yurtta durdurma alıyoruz. Aslında mahkemeler her zaman e, lehimize kararlar veriyor. Ama evet. o uygulanması için biz bunu çabalarken zaman geçiyor ve bir şekilde ee, tekrar onlarla yine çevirecek bir şey buluyorlar. Ee, hı hı. biz de bunları bu süreçte öğrendik. Ve sonra ama o sırada böyle senelerce iki sene, 3 sene boyunca bir şekilde böyle itirak aktı da bu projeleri bitiriyorlar. Hı hı. Yani evet. ama yani Ankara'da özel de bir şey var. Hani Danıştay demiş ki burası sit alanıdır demiş. Ve e, yine Dereköy'ün davasında Danıştay demiş ki hani burada kesinlikle hepsi yapılamaz denmiş. Yani hı. bu noktada artık yapabilme durumları yok. Hiçbir şeyin arkasına sığınamazlar. Hı -hı. Ama bir şekilde yine yürüyor. Yani onu anlaması mümkün değil zaten. Hani şikayet ettiğiniz kurum aslında sizin dava açtığınız da kurum. Ve ondan savunmada bekliyorsunuz. Böyle Hı -hı. de bir ironi var. Evet. Böyle süreç. Evet. Hı -hı. Yani mücadele çok çeşitli alanlarda e, gerçekleşiyor. hukuki alanda yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. E, zaten hani e, copy paste çetler dediğimiz mevzu ayrı bir problem. Ama bu chatlere işte olumsuz chat raporu verilse de ya da işte yürütmeyi durdurma kararı verilse de bunların hayata geçmesi konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Senin de ifade ettiğin gibi bu yöntemleri aşmak için örneğin kapasite artırımı en fazla başvurdu yöntemler arasında şirketlerin aslında kendi koydukları kurallara, hukuka, kendi yazdıkları e, kanun maddelerine e, uymamaktan dolayı da suç işler durumdalar. Bir, o, var bir de şey var. Şunu da hiç unutmamak lazım. Burada 8 tane HES'ten bahsediyoruz. Ve bunların aslında kümülatif yani toplam etkisini de e, hesaba katmak gerekiyor. Burada baktığımız zaman 8 tane HES'in tek tek belki hani ÇED raporları... Olumsuz çıkmayabilir ama toplamına etkisi etkisi az olabilir ama toplamda çok daha büyük bir etkisi oluyor. Yani sekiz tanesinin toplam etkisinden çok daha büyük bir etki de oluyor. Uh -huh. Bu da bir yöntem yani. Evet, Bunu tek, da tek... çok yapıyorlar. Küçük küçük projelere şey almaya çalışıyorlar. Hatta e, belli bir kapasitenin altında olanlara çek gerekli değildir gibi evet, yasal aynen. düzenlemelerle de hani e, işin içinden sıyırmaya çalışıyorlar. E, hı hı. Ama bir yandan da yine devam ediyor sizin tarafınızdan bu mücadele. İnatla bir evet. e, yani azminize hayranız. E, <gülüyor> sürdürüyorsunuz, davaları açıyorsunuz. Çünkü bunları takip etmek de, bunların peşinden koşturmak evet. da çok büyük bir iş. Yani hı hı. Evet. Ee, şimdi başbakan olsun ya da işte zamanında şimdi Cumhurbaşkanı böyle cümleler sarf ediyor dikili bir ağaçları olmayan insanlar habire itiraz ediyor. Ama bilmek lazım ki hani dikili ağacımız olmamasının nedeni bu tür şeylerle uğraşmamızdan dolayı bir yandan da. Ağaçlar <gülüyor> yani, kesiliyor. Yok ediliyor. Ya bunlara vakit ayırıyoruz var olanları. Korumak için ciddi insanlar çaba emek harcıyorlar. Maddi harcamalarda bulunuyorlar. Bunlar Daha kolay işler değil. Daha fazlası da olabiliyor Nurhan. Mesela şimdi Tuğba birazcık ondan da bahsedebilir. Bundan bir sene öncesiydi galiba Tuğba kapınıza kadar gelip gecenin bir yarısı ateş edilmişti ben hatırlıyorum hani bununla evet. da ilgili bir program yapmıştık biraz tamam. ondan da bahsedebilirsin yani sadece tamam. para harcanmıyor insan bazen ömrünü harcayabiliyor yani hayatınız <gülüyor> tehlikeye evet. girebiliyor Evet. yani bizim için öyle oldu daha doğrusu doğaya geldik ee, ve Doğanın içinde beş sene yaşarken birden kepçeleri görünce hani bir şey yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü hmm. hani e, o şehirden doğaya kaçmak dedikleri eğer kaçsaydık gerçekten buna da gözümüzü kapatırdık. Evet, ya da şehirde hmm. yaşasaydık e, yine gözümüzü kapatıp birçok şeyden kaçabilirdik. Hani bize göre kaçmak bu. Biz kaçmadık. Doğanın içinde bizim birlikte yaşadığımız kardeş bildiğimiz canlıları. Onların e, korumak adına hani onların sözcüsü olmak adına bilmiyorum hani onlarla bir e, yaşam kurmak istiyorsak eğer e, o zaman hep birlikte bunu korumalıyız diye düşündük. Ve hani kaçarımız yoktu yani yapabilecek başka bir şeyimiz yoktu açıkçası diyebiliriz. Yani bilmiyorum hani hukuksal dediğiniz gibi bir sürü alanı var. Hukuksal anlamda yürütülüyor. Bir yandan avukat olduk yani tam avukat olduk belki ama hani bütün bu kavramları öğrendik. İşte bir yandan eylemler devam ediyor. Ee, bir yandan işte üniversitede burada bir e, bitki çalışması devam ediyor. Bunların hepsi ayrı ayrı alanlar. Ama tabii bir yandan biz de iki kişi bu şirketlere karşı Hani davalar açmış. Hani Birçok destekçi var sağ olsun. hani Herkes işte bize çok evet. destek oluyor ama yaşayan burada iki kişi var ve çok az yerel var. Evet. Ee, ve o yerellerde hani bir nehrin yakınında yaşayan yok. Ya da nehri bizim kadar özümsemiş insan yok. Ee, evet. O yüzden biz biraz önde sivrildik. Ee, evet. Ve hani evet. Alakır'daki mücadeleyi yürüten buradaki bütün hani kepçe gitti, geldi, oldu, bu oldu. Bunların hepsini bilen iki kişiyiz. Ee, evet. Tabii birazcık da hani birilerini rahatsız ediyoruz herhalde. Elbette. Ee, evet. Ve onlar da işte bizi rahatsız edebileceklerini düşündükleri şekilde e, bir takım şeyler yapıyorlar. Ama hani bu e, işte geçen sene Asya'nın dediği gibi kapımızın önünde bir araba durdu. Ve alt kere havaya ateş etti ve sonra devam etti. Hani bu bizi korkutmak havasıydı. Hani açıkçası evet. bundan korkmadık. Ee, hani bizi korkutacak bir şey değildi ama hani bir noktaya varabilir bunlar diye tabi düşünüyorsunuz tabii. E ne yapıyorsunuz hani gidiyorsunuz şikayet ediyorsunuz e ama bakıyorsunuz oradan da bir sonuç çıkmıyor bir de Hatta, kime şikayet edeceksiniz suva bir de yani jandarma şey evet. bile demiş size evet. ben hatırlıyorum hani bir hana söylediğini Birileri Aha. evinize beş kiloluk bir eroin paketi bırakırlarsa mecburen sizin evde de arama yaparız denmiş. Yani bu evet, evet. bu bayağı ciddi tehdit yani. Jandarmadan bahsediyoruz. Aynen. Kime şikayet edeceksiniz? Polis de sen öyle, öyle hukuk desan kapalı. Öyle yani benim başka şekilde anlatılıyor. İşte ben e, silah sesi değildi demiş oluyorum. Yani işte ha, savcıya gidiyorsunuz. Var, ki biz iki kez savcılarla e, haşır neşir olduk. Hiç bilmiyorduk bu kadar hani hiç hayatımızda yaşamamıştık. Bir şekilde hani. Kendinizi korumak için ama hiçbir zaman geri planda durmadan ama her zaman hakkınızı korumak için çabalıyorsunuz. Hani her zaman önünüze duvarlar çekseler de bunları, bu kapıları kapatsalar da biz yılmadan buna devam edeceğiz. Çünkü hakkımızı korumak istiyoruz. Doğanın hakkını korumak istiyoruz. Evinizi, ee, yaşamınızı korumak istiyorsunuz. Evet. evet. Yani bu... Yani... Pardon evet. e, uygulanan yöntemler çok çeşitli arz ediyor ve e, yani ga, e, gayri ahlaki e, ya da işte gayri insani bir sürü yöntem e, deneniyor e, evet. ama şey kısmını e, iyi ifade etmek lazım İns ne kadar hani karalama bilmem ne yapılsa bile insanlar geri adım atmıyor evet. çünkü aslında hani senin de e, ifade ettiğim gibi kendi parçası olan e, doğasını yaşamını e, savunuyor. Yani bunu ister var olur. Ne kadar ifade edilirse edilsin hani e, Dış mihraklardansın yok başka bir e, kısım e, grup densin bir, bir takım hmm. yaftalar yapıştırılsın falan filan ama bunlar çok e, sünni olduğu çok açık çünkü e, insanlar dediğimiz gibi işte bir tarzda var olan yaşamlarını korumak için mücadele etmekten başka bir yöntem bilmiyorlar ve bunu devam ettiriyorlar bu. Alakır'da da böyle, Yırca'da da böyle, işte Yeşil e, Vadide'de böyle, Hasan de, böyle. Evet. de böyle. Nereye giderseniz dört bir gidin? hatta dünyanın dört bir yanında böyle maalesef. E, çok da gerçekçi bulunmuyor e, büyük bir kesim tarafından diyelim argümanları ama inandırıcı olmak için bu argümanları e, her gün çeşitlendirdiklerine çok tanık oluyoruz. Evet. Çok biliyoruz yani ha. bu şeyleri. Evet. Bir yürütmeyi durdurma kararı daha vardı. Konuşmamızın bir arasında geçti Tuğba. Bir miktarda ondan bahseder misin? Tam da yani böyle neden olmadığını anlatıyordu aslında o örnekte. Hı hı. Kapakları kapatın. 3 sene önceki hı hı. Evet. evet. evet. Hı hı. Yani 3 sene önce de biz e, var olan bir projeye açtığımız davayı yine yürütmeyi durdurma aldık. Ve hani o zaman daha belki toyduk bilmiyorum ama yine de yürüteye durdurma aldıktan sonra gidiyoruz geliyoruz bir anda bakıyoruz hala su orada şeyde vardı birikiyor bu nasıl olacak derken işte jandarmayı arıyoruz jandarma diyor ki biz gelip tutanak tutabiliriz ancak ama biz durduramayız Hı. Yani baktık bu böyle bu süreç ilerlemiyor ilerlemiyor bir türlü kimin durduracağı bilinmiyor yürütme uzunacak olan kim biz de hiç bilmiyoruz bu süreçleri Sonra o zaman medyanın da desteği çok fazlaydı. Yerel destekler çok çıktı. Biz imza kampanyaları başlattık. Bir şekilde bir baskı kuruldu. Ve bir gün kapımızın önünden vali, kaymakam, o zaman daha önceki Antalya valisi, Allah'tan kimseldi sanırım, kaymakam, işte ÇED müdürü, il müdürü, en arkada da muhtar, böyle geçtiler. Orayı incelediler. Belki ilk kez buradaki hepsi gördüler. O da olabilir. Ve ertesi gün... Şef Müdürü geldi, onun görüntüleri var bizim YouTube kanalında e, ve o hiç yes, durduruldu. Bir evet. gün sonra bu yürütmeyi durdurma ancak bizim baskılarımızla durdurabildiğimdi. Evet. Yoksa hani şirketin bunu durdurmak için ya da Can bunu durdurmak için ya da işte il Müdürü'nün bunu durdurmak için herhangi bir çalışması olmadı. Evet. Biz çok bastırdık ya o şekilde durdu. Hukuğa rağmen, yes, yes. evet. Evet ve e, bunun da davası. Bir, hı hı. E, 20 gün sonra mı bir ay sonra sanırım bir ay kapalı kaldı hatırladığım kadarıyla bir ya da bir buçuk ay e, davası görüldüğü zamanda bize dediler ki siz sizin açtığınız dava yani işte bilmiyorum anla, anlatması da biraz zor oluyor evet. e, ama <gülüyor> e, ya bir zaman aşımıyla bir davaya yani daha geç e, dava açtığımız için bu projeler gün içinde dava açmamız gerekiyor biz o süreyi geçirdiğimiz için ee, kapaklar tekrar açıldı ve şirket lehine karar verildi. Ama onlara daha tebligat gelmeden, ellerine bile ulaşmadan bu kapaklar açıldı. Yani uh -huh, evet. hani 20 gün sonra uygulayan insanlar o daha tebligat ellerine ulaşmadan Evet. kapakları şey yaptı. Yani yani şirketlerin var, evet şirketlerin ama... çıkarın söz konusu olduğunda tuba şey oluyor bir anda adalet evet. hızlı bir şekilde işlemeye başlıyor. ilgili yerlere ulaşılıyor evet. tebliğler ama evet. durdurma evet. kararı Maalesef. bir türlü ilgili evet. yerlere ulaşmıyor. peki tuba evet. sen de söyledin hani e, ilk bu yürütmeyi durdurma kararı olduğunda kim uygulayacak kime gitmek gerekir e, çok evet. bir bilgimiz yoktu dedin ama alakır evet. üzerinde şimdi birden fazla deneyim elde ettiniz. Ee, evet. Yürütmeyi durdurma kararı herhangi bir proje için çıktığında evet. bunun uygulayıcısı, uygulayıcı merciyi kim? Yani o. jandarma o. mı Değil mi? Değil mi? yoksa? Değilmiş. Yani jandarma değilmiş. Çünkü Hı -hı. jandarma. E... Tutanak tutanak. Ya yani benim yani. anladığım il çevre şehircilik. Aslında anladığım kadarıyla bakanlıkmış. Bakanlıktan bir bilgi gitmesi gerekiyormuş. Hı hı. A, e, o bölgedeki e, Çevre Şehircilik il Müdürlüğü'ne. O il müdürlüğü de ona göre e, oradaki herhalde ÇED müdürü sanırım e, ya da onun görev verdiği birisi gelip mümkün takması gerekiyor. Hı hı. Yani bakanlıktan hı hı. çıkan karar. Çünkü biz bakanlığa dava açtığımız için hı hı. oradan e, bir karar gelip onlara ulaşıp onlar da buradan Müdürlemeyi yapmaları gerekiyor ama bürokrasi mi çok yavaş işliyor bilmiyorum yani hani çok duyuldu bizim bu kararı kaymak ama biz bunu zaten hani alt mercidir bakanlığında ki ama hani ona da verdik hani bu hı hı. görüşler çok kolay alınabilir çok kısa sürede uygulanabilecekken evet, aslında evet. uygulanmıyor ama benim anladım dediğim gibi bakanlık o e, valiliğe bilgi veriyor valilik uyguluyor jandarma eşliğinde. Evet, bir pardon. de şöyle bir şey de olması gerekiyor değil mi Tuğba? Şimdi sonuçta siz e, belli bir projeyi ki bu projenin bir üstlenici firması var. Bu şirketi karşı bir karar aldırıyorsunuz bunun faaliyetine. Bu dava konusunda bu da bir taraf. Evet. E, bu şirketin de bakanlık e, nezdinden ulaşmasa da onun eliyle ulaşmasa da bir tarzda e, bu karardan haberdar oluyor olması lazım. Davanın bir tarafı evet, evet. olduğu için evet, evet, ee, ve hani bu şey bana ulaşmadı, bakanlıktan bana daha gelmedi gibi bir bana durum aynen. değil. Nasıl ee, kaybedildiyse bir dava ya da hakkında bir hüküm çıktıysa bunu kimseyi beklemeden hayata geçiriyor olması lazım. Evet, hatta onlara ulaşmış zaten. Yani bizim elim bizim daha bilgimiz yokken onlar bize pazartesi ulaştı geçen haftaydı sanırım. Onlara, onların Cuma haberi olmuş ve onlar yürütmeye durumunun kalkması için itiraz dilekçesi zaten mahkemeye tekrar vermişler. Evet. Yani evet. bilgileri var ama e, yani yani işte dediğim gibi o süre içinde bir şekilde bu işlemleri bitirmek için uğraşıyorlar. Yani Tabii, bütün güçleriyle e, bunun için uğraşıyorlar. Değil, paraları var. Oradaki doğal mahsur oluyormuş. İşte e, onlar kendi ramplarına. Hani burada hepsi yapılması uygun mudur, değil midir, bizim bu çabalarımız, bilimsel çabalarımız onları da kesinlikle ilgilendirmiyor. Onlar sadece işlerini yapıp bitirecekler. Çünkü onlara göre devlet onlara bu e, imkanları verdi, hı hı. işte dedi ki burada yapabilirsiniz. Kullanacak. Onlar da artık kendilerini özgür hissediyorlar. Çünkü bakıyorlar ki hukuk da zaten aşılabilecek bir konu. Aynen. Biz devam edebiliriz zaten. Ee, tabii arkalarında ya, yani iyi niyet beklemiyoruz yok Aynen. yok o zaten Hı -hı. o zaten olacak iş değil yani onlara bütün güçleri evet. elinde bulunduruyorlar parasal güç işte politik güç onu da sonuna kadar kullanıyorlar ama bir tek e, evet. ciddi yani asıl dikkate almaları gereken ise var olan mücadele işte bunu evet. göz ardı ettiklerinde hayat onlar için de çok kolay Olmuş olmuyor biz. gerçekleşmiyor bunu evet. da işte alakırdan görüyoruz bir yandan evet çok olumsuz konuları konuşuyoruz ama bir yandan da hala var olanları elimizde tutmaya çalıştığımız az sayıda da olsa insanlarla başlatılmış ciddi mücadelelere tanıklık ediyoruz <Gülüyor> Türkiye'nin her yerinde ve dünyada Tuba bizim vaktimiz azaldı. Bitti hadi. hatta hadi bitti. <gülüyor> e, evet. Umarız e, alakırı bu vesileyle hep böyle başarılarla e, ilerlemeyi Programa konuk etmeyiz diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte HES'lerin kaldırıldığını işte orada doğanın tekrar hani canlandığını ifade eden konularla sizi konuk etmek isteriz. Evet. Bundan sonrakilerde. Evet, Bir gün yani ha. Biz e, mücadele ederek herhalde doğayı daha çok seviyoruz. Evet doğru doğru daha kesinlikle. Daha onu de, sizden de öğreniyoruz yani, yani. mücadele ettiğimizi öğreniyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Hani bak kılıklı yanları da var yok değil. Hı -hı. E, bilmiyorum bir gün güzel bir şeyler yapacağımızı umut ediyorum. Umut olmadan yaşanmıyor zaten. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür ediyoruz Tuğba sana programımıza evet, katıldığı edilir. için. Selam söylüyoruz. Alakır'a selamlar bizden oksalen Evet programımızın da sonuna geliyoruz. Bir şarkıyla sonlandıralım programımızı. Paco de Lucia'dan dinleyeceğiz Entre dos aguas. <gülüyor>